Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Aras Yayınları'ndan Robert Koptaş. Merhaba Robert, hoş geldin. Merhaba Seval, hoş bulduk. Aras Yayınları'ndan çıkan bir kitabı e, ve e, Robert'in de üzerinde emeğinin büyük olduğu bir e, kitabı, Biberya'nın e, öz yaşam öyküsünü, mahkumların şafağını konuşacağız. E, bu kitap, Biberya'nın 100. yıl dönümü e, etkinlikleri aslında etkinlikler de var. Yani sadece kitap çıkmadı. E, bu vesileyle hem bibery'anı konuşmak için etkinlikler yapıldı. Ayrıca Yesenia Salonu'nda Aras Yayınları'nın bir sergi de var e, hali hazırda. E, bu e, Biberyan son dönemde baya ilgi gördü, değil mi? Ne diyorsun? Çevirilerden sonra Robert, evet. ee, yani böyle bir biberyana bir merak, heves, değil mi? Çok konuşuldu. O yani konten... Çok çok arzuladığımız ve yaratmaya çalıştığımız bir şeydi aslında bu. Ee, yani biberyanın çok değerli bir yazar olduğunu, çok önemli olduğunu ve Türkiye edebiyatında da önemli bir yeri olduğunu düşünüyorduk. Ama e, kitaplarını tek tek yayınladığımızda ki bunun tarihi 1998'e kadar gidiyor. Yani Karıncaların Gün Batımı'nın ilk basımı olan Babamaşkale'ye gitmedi adıyla basılmıştı o zaman. E, oya kadar gidiyor. E, ama o tek tek kitaplar e, küçük çaplı bir okuru bulmuş olsa ve beğenilmiş olsa da aslında Biberyen adını bu kadar e, ortaya koymamıştı. Bu kadar e, ilgiyi ona yönlendirmemişti. 2019'du yanılmıyorsam Karıncalar'ın gün batımını yani o başyapıda diyebileceğimiz romanı Ermenci Özgün adının gerçek çevirisiyle yani adına bir tür iade itibar yaparak biraz da bunun bir yayıncılık hikayesini hikayesinin içinde belki de aldığımız bazı kararların öz yaparak yayınladığımızda ben de hatırlarsın sen o zaman K24'te Biberyem bir yer lütfen diye bir yazı yazarak aslında şu an konuştuğumuz meseleyi açmaya çalışmıştım. Biber yem neden önemli? Biz onu neden yayınladık? Yayınlarken hangi yollardan geçtik? Belki bazı hangi yanlış, bugünden bakıldığında yanlış değerlendirilebilecek kararları verdik. Ve onun nasıl bir yer alması gerektiğine dair fikrimi ifade etmiştim. Onun ne mutlu bana ki gerçeğe dönüştüğünü aslında gördük ve görüyoruz. Okunuyor, seviliyor... Merak ediliyor. Üzerine yazılıyor. Konuşuluyor. Ee, mesela Notos dergisi e, Ekim-Kasım'da sanırım sayısında evet, ee, ona güzel. özel bir dosya ayırdı. E, kapağı çıkardı. Bu onun için ilk defa olmuştu maalesef. Sağlığını da görmemiş olsa da böyle bir şey. Bunların hepsini çok değerli ve kıymetli buluyoruz. Çok önemli yazarlar, eleştirmenler ya da genç akademisyenler, akademisyen adayları Biberyan üzerine, eserleri üzerine çalışmaya başladılar ve söz söylemeye başladılar. Bunu tabii çok Önemli diyoruz. Şimdi bu sizin yayın evi olarak katkılarınız da tabii bunda çok değerli. Yani Türkiye'deki edebiyatın sadece Arap harfi e, Türk ve Müslüman erkekler tarafından üretilmediği e, artık e, ne diyeyim daha çok konuşulmaya başladı, daha çok tartışılmaya başladı e, ve böylece bu, bir zenginliği ve kültürel çeşitliliği de daha Görüyoruz Ve bunların hani hep seninle de daha önce de konuşmuştuk hani bu ta 19. yüzyıldan bu yana bu cemaatler arasında hiçbir şey yok. Yani kültürel alışveriş yok, edebi alışveriş yok, böyle bir böyle bir ortamda hiç mi birbirlerine etkilenmemişler. Bugün bütün bu çalışmalar sayesinde bunları da görmek mümkün oluyor. Biraz daha hani bugünü de zenginleştirebiliyoruz ve bu o yüzden de çok önemli. Peki biberyanın 100. yılı için bu e, Öz yaşam Eküsünün de bir hikayesi var. Mahkumların şafığı. Bu nasıl gündeme geldi? Siz bunu bu biliyor muydunuz bu kitabı? Bunu yayınlamak ee, projemiz. <gülüyor> az mi? önce Az önceki güzel sözler için teşekkür ederim öncelikle. Arasında tam aslında varoluş amaçlarından biri bu. Yani Ermenice edebiyata, açılan Ermeni kültürünün açılan pencere e, diye başladık. Ee, ama yani o pencere ileriye doğru da e, bakıyor, geriye doğru da bakıyor iki tarafı da. Ee, var o köprüleri kurmak, o bağları kurmak ve aslında hep beraber e, geçmişe ve geleceğe birlikte bakmak, birbirimizin farkında olarak bakmak gibi bir böyle ifade edebileceğim bir misyonu var. Ee, ona katkıda bulunmak tabii. Ee, çok kıymetli arası gibi küçük bir aile kavramaya çalışan bir yayın geçti. Ee, dediğim gibi mahkumların şafağının... E, İlginç bir yayınlanma hikayesi var. Burada ama kredinin büyük kısmını Türkiye'den olmayan, Türkiye'de Ermeni olmayan bir Fransız olan Hervé Georges'e vermemiz gerekiyor. Tanınmıyordur burada çok. Bir Zamanlar Yayıncılık'ın İzmir'le ilgili bir kitabını yayınlamıştı. Tarihçi Hervé, Fransalı. Yunanistan'da ve Fransa'da çalışıyor üniversitelerde. Ermenice ve Türkçe biliyor, Yunanca biliyor. Dolayısıyla aslında ee, bizim o az önce bahsettiğimiz e, bir arada yaşamın neredeyse vücut bulmuş hali gibi günümüzde. E, her ve e, Ermenci okurken Biberyan'a merak sarmıştı. E, Türkiye'ye de gidip gidiyordu ve Biberyan'ın ailesiyle onu tanıştırmıştık. E, Tilda Hanım'la, Tilda Mangasar'la, Biberyan'ın e, kızıyla e, sohbet muhabbet esnasında e, mahkum e, Biberyan'ın el yazmalarından bir, birkaç defter... Fransızca defterlere sahip olduğunu öğrenmiş oldu. Bizim açıkçası haberimiz yoktu bundan. Ya da belki de gözümüzden kaçmıştı. O ilk nasıl çalışılmıştı aileyle? Tam ben hatırlamıyorum. Ben biraz daha geçtim o zaman. Fransızca olduğu için belki çok dikkate almamıştık ama işte Fransızca Biberyat'ın ilk yazdığı değil bu arada. Dolayısıyla otobiyografisinde sanırım 1960'lardan başlayarak yani bazı ipuçlarından çıkararak vardığımız sonuç yok. Çünkü 40'ı aşınca diyor. 21 doğumlu olduğuna göre, başlangıçta böyle söylüyor. Yani 1961 ve sonrasında, hemen sonrasında olmuş olmalı. Dönüp geçmişe bakma isteği hasılı oldu diyor ve sonra da uzun yıllara dayanan bir yaşam öyküsünü yazma yolculuğuna çıkmış aslında. Yazmış, bırakmış, bir kenarda durmuş, sonra bir şeyler olmuş, tekrar yazmaya başlamış. Her ve bu defterleri bulup değerini, önemini fark edince ee, bunu öncelikle bir e, dijital ortama aktardı. Çok büyük bir yemekti çünkü Elias'ı e, aktarmak zor. Fransızca yapmak bunu iyice zor. Okunaksız yerler de bolca vardı. Dağınıktı malzeme. Her önce onu bir aslında kurtarmış oldu. Ee, sonra da yayıncı aramaya başladı. Ee, Biberya'nın e, iki romanı yanılmıyorsam İsviçre'de Fransızca olarak yayınlanmıştı Metis Press tarafından. Ee, ama onlar otobiyografisiyle ilgilenmediler. Fransa'da bir yayıncı bulunamadı. Orada da bizim Aras yanıltan Yedvar Tomasyan'a ikinci bir kredi vermek gerekiyor. E, kitabın Fransızca olarak Aras tarafından İstanbul'da basılmasını sağladı. E, yani ben açıkçası muhalefet etmiştim. E, yani Fransızca kitabın burada yayınlanması ne anlamı ifade edecek ki? Hani otantik, orijinal ülkelerinde yayınlanmalı, frankofon ülkelerde yayınlanmalı e, demiştim. Tom abi biraz inat etti. E, sınırlı sayısında da olsa 2019'da Fransızca olarak yayınladık. Bence o yayın sayesinde Herve yayını hazırladı, notlandırdı, bir ön söz yazdı. O yayın sayesinde aslında bugünkü Türkçe daha mümkün hale geldi. Biz o yayını temel aldık. Fransızca için yazılmış bazı açıklayıcı dipnotlar vardı. Onları eksiltip biraz Türkiye'ye adapte ederek o edisyonu yayınladık. Dolayısıyla aslında ne diyebiliriz? 60 yıllık bir macerası var kitabın. Biber yani eğer 61 civarı başladıysa biz de 2021'de e, Yayındık. Dolayısıyla 60 yılda e, o defterlerdeki notlar önce Fransızca baskıya dönüşmüş oldu, sonra Türkçe baskıya dönüşmüş oldu. E, belki Ermençe baskısı da olur ilerden. Yani öyle bir karar almadık ama e, neden olmasın? Ben evet onu da soracaktım. Ermençe baskısı da olacak mı diye. Onu sen zaten söyledin. Peki ne kadar sürdü bu iş? Yani Türkçe'ye çevirmek, notlamak, Türkçe, Türk okur yani Türkiye'deki okurla buluşturmak. Bu, da... Bu durumda yani şöyle diyebiliriz 2019'da Fransızca baskı yapılırken aslında çeviriye başlanmıştı Deniz Kureta çevirdi Deniz Hanım çevirdikten sonra biraz onun redaksiyonu uzun sürdü Saadet Özen'in emeği var orada ama Saadet Özen biraz meşgul olduğu için o dönemde de Everest'in başına geçti ve meşguliyetleri arttı. O süreç biraz uzun sürdü. Sonra ben devreye girdim. Yani aslında böyle 3 yıla yayılan bir yayınlanma hikayesi var. Biz özellikle 100. yıl kitabı olarak düşünmemiştik. Yani Müberi'nin 100. yaş kitabı olarak düşünmemiştik ama uzun sürünce 100. yılında adanmış bir kitap olarak yayınlamak da aslında biraz uygun oldu. Evet çok da isabet olmuş gerçekten. Evet bir ara verelim Robert ne çalalım bugün ne istersin? Ben özel bir şarkı seçtim. E, mahkumların şafağında yani öz yaşam öyküsünde Biberyan birkaç kere Chopin'e e, referans veriyor. Çok sevdiğini e, söylüyor ve ilginç bir şekilde de farklı ruh hallerindeyken de Chopin aklına geliyor. E, yani 20. sınıf ihtiyat askerliğinde ne bileyim gecenin bir vakti soğuktan donarken aç bir ilaç, bitti bir halle e, gerçekten çok travmatik şeyler yaşarken de herhalde Chopin'in belki mutlu belki mutsuz bir takım e, kompozisyonları geliyor aklına. Ya da A adıyla andığı bir kadın aşkı var, ilk aşkı. Ben neden sonra bilmeden Alice diye tamamlıyorum kafamda. Ayla mutlu bir anı yaşarken de belki o nocturnalini, Chopin'in özellikle nocturnalini seviyor. Mutlu ve neşeli olanlarını belki hatırlıyor. Öyle birkaç yerde geçiyor. Ben de bir mutluymuş gibi olan, umutluymuş gibi olan ama bazen yüzüne de yakındıran bir nocturn seçtim. Piyanist Brigitte Engerer'in e, yorumuyla onu dinlersek güzel olur sanırım. Peki. Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Robert Koptaş'la birlikte Aras yayınlarından çıkan Biberya'nın Mahkumların Şafı'yı öz yaşam öyküsü kitabını konuşmaya devam ediyoruz programımızın ilk bölümünde bu öz yaşam öyküsünün Türkiye'deki yayınlanma macerasını ilk önce Fransızca, sonra da Türkçe'de yayınlanma macerasını konuşmuştuk. Şimdi biraz kitaptan bahsedeceğiz. Şimdi Türkiye'de son dönemde 30'lar ve 40'lara bir ilgi başladı. Bu kitap biraz bu hani biraz önce 100. yılına denk gelmesi gibi tam da bu 30'lar ve 40'lara bir ilgi bunun üzerine yeniden düşünme. Tam da e, o dönem üzerinde mesela Tuncay Birkan'ın kitabıyla Türk Muharriri, Dünya ile Devlet arasındaki Türk Muharriri kitabıyla başlayan işte 30'lar ve 40'lardaki Türkiye'deki hem edebi kamuyu hem e, yazarı hem de o dönemdeki milliyetçilik tartışmalarını milli edebiyat tartışmalarını 19. yüzyıldan 20. yüzyıla taşırken neler olduğunu neler bittiğini yeniden tartışmaya, konuşmaya başladık. Ve Biberya'nın anıları da tam da bu dönemde yayınlandığında ben birlikte düşündüm mesela. Bütün bu kendi otuzlar ve 40'lara dair yeni okumaların ve Biberya'nın bir gazeteci, bir yazar ve bir entelektüel olarak otuzlar ve kırkların atmosferini anlatması çok çok değerli. Yani özellikle bu dönemde çok değerli. Şimdi bu anılarda şey değil ama bence bir böyle bir İstanbul nostaljisi bir böyle bir hani ne diyeyim yani şöyle bir şey hissettim ben anıları okurken. Her şeye rağmen yaşadığı dönemden memnun bir adam var. Yani Biberyan'ı ben öyle düşündüm. Böyle yaşadığı döneme ısrarla böyle bir şey yapmaya çalışan, hani bir edebiyatçı olarak tutunmaya ve onu başka bir şekilde dönüştürmeye tutkun biri var. Yani böyle bir yaşadığı bütün o ağır koşullara rağmen sanki şey hani hayata tutunmak, ve dil ve edebiyatla mümkünmüş gibi bir e, tavır var ve hep hayalleri var. Hep yani işte senin o ilk başta bahsettiğin ayı hep düşünüyor. Ve hep bir şey yani hiçbir zaman tam vazgeçtiğini hissettiği anda işte diyor ki ben artık öleceğim yani tamam buradan kurtulamam. Öleceğim dediği anda bile bir şey oluyor yani sürekli bir e, ısrarla bir tutunma ve e, ne diyeyim... E, kendini de anlamlandırma. O yüzden ben mesela bu öz yaşam öyküsünde işte acı, intikam, ona da gözyaşları, vay efendim ben neler yaşadım gibi bir şeyden çok ısrarla bir kendi dönemine ve hayata tutunma tutunmayı gördüm. Bilmiyorum sen ne dersin? yani dediğin yerden bakabilirim ben de. Türlü türlü fikirlerim var ama özünde doğru olduğunu düşünüyorum. Ben de şunu tespit etmiştim. Yine bir yazıda bahsetmiştim bunlar. Yani biber Biberyan esasen bir taraftan baktığınızda çok kırgın, hayal kırıklığına uğramış, çok ağır şeyler yaşamış. Bir türlü istediklerini de yapam tam anlamıyla yapamamış ve değerini de yaşarken bulamamış. Bundan dolayı da türlü türlü üzüntüler ve kederler yaşamış biri. Yani Ermenice yazmaktan dolayı çok pişman biliyorsunuz yayınladık. Dostu Paluyan'a yazdığım mektupta keşke Ermenice yazmasaydım diyor. Belki Fransızca yazmaya devam etseydim demek istiyor bilmiyoruz. Ee, ve bu, cezaevine düşmüş sürgünü yaşamış sürgünde hayal kırıklığına uğramış diaspora koşullarından nefret etmiş ama Türkiye'de de e, kendi yurdunda memleketinde çok sevdiği İstanbul'da bir türlü tam mutlu olamıyor ama işte e, bir çalışmayı bırakmıyor yazmayı e, bırakmıyor çeviriyor bu ben, bana çok kıymetli geliyor yani özellikle Türkiye'li okur için sevdiği yazarlardan önemli birçok yazarlardan işte Gogol'dan Dickens'a Jack London'a yazarlardan çeviriler yapıyor. Yordam yayınları şu an onları da yayınlıyor biliyorsunuz. O yani bir Ermeni yazar olarak hatta hayal kırıklığına, ayrımcılığa uğramış bir Ermeni yazar olarak Türkçe Türkçe, Türkiye ile okura bir şeyler anlatmak istemesi de bana o bahsettiğin umudu ve tutunma çabasını söylüyor gerçekten. Ben ikisinin de bir arada olduğunu ve Biberya'nın hem güçlü hem güçsüz tarafının bu olduğunu düşünüyorum. Yani kişi olarak, edebiyat olarak değil. Yani güçsüz derken onu kıran şey de hayallerinin olması, eşitliğe, özgürlüğe, belki sosyalizme olan inancı, bir arada yaşama olan inancı. Bu onu güçlü kılıyor çünkü o umut onu her zaman aslında işleyen bir demir gibi formda tutuyor. Zaten bedensel fitliğine de çok önem veriyor. Yani sanki bir şey olacak ve ona hazırlıklı olmalıymış gibi bu illa bir felaket olmak olmakta durumunda değil belki de bir daha güzel günleri getirecek bir değişim dönüşüm devrim de olabilir ama aynı zamanda da o muttan dolayı o belki de hümanist duygularından hümanist fikirlerinden ve enternasyonist fikirlerinden dolayı da eşitlikçi fikirlerinden dolayı da realite öyle olmadığı için e, belki de aynı zamanda da kırılıyor dökülüyor e, hayat kırıklıkları ve zayıflıklar da e, üzüntülerde biraz oradan geliyor ben otobiyografide, yani 21'den doğumundan 46'ya kadar tarihleyebiliyoruz. Yani hayatın ilk 25 yılını anlatıyor. O kadar da edebi bir şey bulamıyoruz aslında. Yani edebiyatla ilgili bir belyanı bulamıyoruz. Yazar olarak bir belyanı bulabiliriz. Ona dair çok ipucu var. Ama onun edebi görüşleri, nelerden beslendiğine dair çok az bilgiye sahip Ama tarihsel olarak bu otobiyografinin, özellikle Türkiye'li bir Ermeni entelektüelin, hangi koşullardan geçerek çocukluğu, gençliği, nelerle karşılaşarak nasıl kendini var ettiği ne dair çok fazla bilgi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunlar yoktu. Yani çok az yazılmıştır Ermeni cemaati de kendi içine kapalı olduğu için. Ermenice yazan yazarlar da genelde türlü baskılardan dolayı çekinildikleri için siyasi konulara genelde girmeye... Ee, bu kadar içten kendi, kendi kendisiyle konuşur gibi yazılmış ve kendi eleştirisini ama aynı zamanda toplumsal koşulların da tahlilini yapabilen e, bir Ermeni açıkçası çok sahip değildik. Dolayısıyla ben bu anıların e, o boyutuyla da, bütün o, Cumhuriyet'in ilk çeyreği diyebiliriz buna, Cumhuriyet'in ilk çeyreğinde İstanbul'da olmak ama aynı zamanda bir Ermeni olmak e, anlamında da bize tarihsel olarak ve kültürel olarak da çok bilgi verdiğini düşünüyorum. Evet mesela Biberya'nın anılarını o dönemde yazan e, ve Türkçe üreten e, yazarlarla karşılaştırmak da ilginç olabilir. Böyle bir malzeme de sundu bize. Çünkü yani özellikle tam da bu savaş yani 2. Dünya Savaşı başladığında askeri alın, alım koşulları, askeri alımlarda insanların başına neler geldi ve tabii müthiş bir açlık yani bir de açlık var yani bütün Türkiye'de ve 30'ların sonu ve 40'ların başında Türkiye'de en çok çevrilen ve tefrik edilen şeylerden biri de bu açlık meselesi yani bu da bayağı şey ve bir açlık da anlatıyor yine biberyan gittiği yerlerde ee, ortak bir... ortaklıklar mutlaka var ve o ortaklıklara bakmak gerektiğini düşünüyorum ee, özellikle de belki evet halkçı sosyalist yazarların e, aktardıklarıyla paralellikler bulmak mümkün ama orada da yine biberyan erminli'nin Belki de aslında kaçamadığı, belki fırsatı olsa kaçmak isteyecekti. Yani o kimliklerin üstüne çıkmak isteyecekti ama Türkiye'de olmasından dolayı uğradıklarından, yaşadıklarından ve kendisine yaşatılanlardan dolayı kaçamadığının, ki bunu karıncaların gün işte Ermeni olmamak mümkün değildi cümlesinin ifadelerini. Evet, evet da ben de onu söyleyecektim. Yani ben sosyalistimi kabul ettiremiyor yani. Sürekli bir evet. sen Ermenisin yani, yani, Orada ermine olmaktan kaynaklı ilave e, şeyler var. Bu duygusal oluyor, toplumsal oluyor, politik oluyor, kültürel oluyor. Dolayısıyla oradaki kopukluğu da dikkate almak gerektiğini düşünüyorum. Yani tamponları düşündüğümüzde tamponların e, bu deneyime ne kadar uzak olduğunu, yani e, şey e, belki biraz uç bir örnek oldu, belki biraz daha yakın duranlar vardır mutlaka ama yine de e, o kadar kanunun ortasından birinin bu deneyime ne kadar uzak olduğunu ve biberyanla o anlamda uzlaşmaz yerlerde durduklarını da hatırda tutmak lazım diyorum. Orada bir biriciklik var. Yani şunu da hatırlayalım. İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkılmış. Biberyan yaşadıklarını yaşamış. Ağır şeyler yaşamış ama 26-27 yaşında genç bir yazar olarak Ermince Norlur gazetesinin dümenine geçmiş. O gazeteyi hareketlendirmiş Bütün hikayeyi orada anlatıyor. En büyük, toplu, en büyük tepki gösterdiği şey ve aynı zamanda kendisinde biraz hedef halini getiren şey mesela Cumhuriyet gazetesinde Ermenilerin İkinci Dünya Savaşı'nda nazilerle işbirliği yaptığı anlamına gelecek suçlamalar yayınlanması. Cumhuriyet'in o günkü yayın çizgisini biliyoruz nasıl, nazilerle aslında ne kadar yakın olduklarını. Bir gibi bir sosyalist bir yazarın hani Ermeniliğin nazizmle eşleştirilmesini duyduğu tepkiden dolayı yazdığı Algıpa ve Artık Yeter yazısı ki Türkçe'de yayınlanmıştı Ermenice gazetenin içinde. Onu hem devletin soruşturmalarına maruz bırakıyor. Hem de biraz adını da büyüten de bir şey oluyor. Hem hedef olma anlamında hem bir Ermeni gazeteci olarak belirtilmesi anlamında. Bu, o tek yazının örneği bile aslında hani Türk aydını ve Ermeni aydını e, ne, neler yaşamışlar ve nerede ortaklar, nerede ayrıları e, söyleyen bir örnek olarak değerlendirilebilir sanırım. Evet kesinlikle tabii bir de bu dönem artık ulusçuluğun ve kemalizmin bayağı ideoloji olarak da e, yoğun bir şekilde hissedildiğini düşündüğümüzde Dönüşen ve değişen ortamı da görmek açısından çok ilgi çekici. Ee, Robert çok teşekkürler. Biberyanın... Bitti mi bu kadar mıydı? <gülüyor> evet maalesef bizim programımız. Çok hızlı oldu gerçekten. <gülüyor> ee, kısa yani umarım e, dinleyicilerimiz Biberyan'ı okumak için tekrar bir vesile edinirler bu programla. E, nice yüzyıllara diyelim Biberyan için. Çok evet, umarım. Nice güzel kitaplara diyelim hep beraber. Teşekkürler.